tavâid Dül Erba 1 Murat Müslihan Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Bir önceki yazılarımızda, Muhammed bin Abdülvehhab'ın Rahimehullah hayatını ve hayatından çıkarılması gereken dersleri yazmıştık. Allah subhanehu ve Teala nasip ederse, bundan sonraki yazılarımızda, şeyhin kitabını şerh etmeye çalışacağız. Metin Yüce Arş'ın Rabbi olan Allah'tan, seni dünya ve ahirette dost edinmesini, nerede olursan ol, seni mübarek kılmasını istiyorum. Şer Uluhiyet tevhidi, kişinin sözlerinde ve fiillerinde Allah'ı birlemesidir. Kişinin namazında, duasında, kurbanında, Allah'ı birlemesinin adı, uluhiyet tevhididir. Rububiyet tevhidi, kişinin Allah'ı, Allah'ın sıfatlarında birlemesidir. Yaratmada, Rızık vermede, mülkiyette, kainatın işlerini düzeltmede, Allah'ı birlemesine rububiyet tevhidi denir. Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidinin illetidir. Uluhiyette Allah'ı birlememizin sebebi, rububiyette Allah'ın subhanehu ve Teala bir olmasından dolayıdır. Eğer yaratan, rızık veren, işleri düzenleyen Allah ise, ibadette birlenilmesi gereken, Kendisine dua edilmesi gereken, hakimiyet yetkisinin kendisine verilmesi gereken de Allah'tır. Allah Subhanahu ve teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de önce rububiyetini zikrediyor, daha sonra bunu uluhiyetine delil alıyor. Allah mı hayırlıdır, yoksa ortak koştukları mı? Neml suresi 59. ayet Onlar mı hayırlı, yoksa gökleri ve yaratan, gökten size su indiren mi? O suyla bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirdik. Onların ağaçlarını bitirmek sizin için mümkün olmaz. Allah ile birlikte bir ilah var mı? Hayır, onlar sapan bir topluluktur. Neml suresi 60. ayet Onlar mı hayırlı? Yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarında nehirler akıtan, orada sabit dağlar yaratan, ve iki deniz arasına engel koyan mı? Allah ile birlikte bir ilah mı var? Hayır. Onların çoğu bilmezler. Neml suresi 61. ayet. Onlar mı hayırlı? Yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile birlikte ilah mı vardır? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Neml suresi 62. ayet Onlar mı hayırlı yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yolu bulduran ve rahmetinin önünde müjde olarak rüzgarları gönderen mi Allah ile birlikte bir ilah mı var Allah koştukları ortaklardan çok yücedir Neml suresi 63. ayet Onlar mı hayırlı yoksa halka önce yaratan sonra yaratmayı tekrar eden ve size gökten ve yerden rızık veren mi? Allah ile birlikte bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söylüyorsanız, hadi delilinizi getirin. Neml suresi 64. ayet Ayetlere dikkat edilirse, Allah Subhanahu ve teâlâ önce rububiyet esaslarını zikrediyor. Akabinde ise, Allah ile birlikte bir ilah mı vardır deyip, uluhiyete değiniyor. Demek istiyor ki, bu sıfatların hepsi bana aitse, o zaman ilah olarak da beni birlemeniz gerekir. Bu sıfatların hepsi bana aitse, başkasını nasıl ilah olarak kabul edersiniz? Buradan davetçilere şöyle bir ders çıkar. Davetçinin davet ettiği kişilerle arasındaki ortak noktayı iyi tespit etmesi gerekir. Ortak noktayı tespit ettikten sonra, davete ilk olarak oradan başlaması gerekir. Umumen müşrikler, Rububiyet tevhidini kabul ediyor, uluhiyet tevhidini ise kabul etmiyorlar. O zaman davetçinin de Kur'an'ın bu davet metoduna uyarak ilk olarak rububiyeti anlatıp ardındansa bunu uluhiyette delil olarak kullanması gerekir. Fakat maalesef davetçiler bugün bu davet metodundan uzaklar. Davet ettikleri kişilere ilk olarak rububiyeti anlatmaktan ziyade uluhiyeti anlatıyorlar. Şeyh kitaba başlarken Allah'tan istiyorum dedi. Peki niye Allah'tan istedi? Devamında dedi ki, o büyük arşın Rabb'idir. Yani Allah'tan istemesinin sebebini onun yüce arşın sahibi olmasına bağladı. Dikkat edilirse Şeyh de burada uluhiyete rububiyeti delil aldı. Şeyh neden bize dua etti? Çünkü hidayet, hidayetü tevfik ve hidayetü irşad olmak üzere iki kısma ayrılır. 1- Hidayet-u Tevfik Allah'ın subhanehu ve teâlâ kişiyi hidayete erdirmesi, onu hidayete muvaffak kılmasıdır. Allah subhanehu ve teâlâ şöyle buyurur. Gerçek şu ki, sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ancak Allah dilediğini hidayete erdirir. O, hidayete erecek olanları daha iyi bilendir. Kasas suresi 56. ayet Şayet Allah dileseydi,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 Kimi de dalalette bırakırsa, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileri olurlar. Araf suresi 178. ayet Bu ve bunun benzeri ayetlerden anlıyoruz ki, kişinin hidayet bulması, Müslüman olması Allah'ın subhanehu ve Teala elindedir. Allah dilemeden kimsenin hidayet bulması mümkün değildir. İşte buna hidayet-u tevfik denir. 2. Hidayet-u Birinin kişinin Müslüman olmasına, hidayet bulmasına vesile olmasına denir. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor: "Peygamberim, sen insanları doğru yola hidayet edersin." Şura Suresi 52. ayet. Bir önceki ayette Allah Subhanahu ve Teala peygambere sallallahu aleyhi ve sellem "Sen dilediğini hidayet erdiremezsin." dedi. Bu ayette ise "Sen doğru yola hidayet edersin." dedi. Peki bu ayetler arasında bir çelişki mi var? Haşa ve kella. Allah'ın ayetler arasında çelişki olmaz. Hidayetü tevfik Allah'ın elindedir. Allah Subhanahu ve Teala bunu peygamberimizden nefitti. Hidayetu irşat ise insanların elindedir. Allah bunuysa ispat etti. Bu da bize hidayetin iki kısmı olduğunu gösterir. Birinin hidayet bulması için kitap yazmak, dua etmek, hidayetu irşada vesile olmaktır. Şeyh de buna vesile olabilmek için hem mektubu yazdı, hem de bize dua etti. Seni dünya ve ahirette dost edinmesini. Allah subhanehu ve teâlâ, iman edenlerin velisidir, dostudur. Birçok ayette Allah bunu beyan etmiştir. Veli kelimesi lügatte, yakınlık anlamındadır. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana yakın olandan ye derken, veli kelimesini yakınlık anlamında kullanmıştır. Şerî manası ise yakınlığın gerektirdiği şeyleri karşı tarafa uygulamaktır. Bu ise sevmek ve yardım etmektir. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor: Allah iman edenlerin velisidir, kafirlerin velisi ise yoktur. Muhammed Suresi 11. Ayet. Allah'ın dünyada kişiyi veli edinmesi ona yakınlığını hissettirmesi, onu sevmesi ve ona yardım etmesidir. Ahirette kişiyi veli edinmesi ise, kabir ve cehennem azabından kişiyi korumasıdır. Nerede olursan ol, seni mübarek kılmasını istiyorum. Mübarek kelimesinin aslı bereke'dir. Bereke, bir şeyin artması anlamında kullanılır. Fakat bu artma sadece hayırda kullanılır, şerde kullanılmaz. Bu Allah'ın subhanehu ve Teala İsa'ya aleyhisselam vermiş olduğu bir fazilettir. İsa aleyhisselam şöyle diyor, Nerede olursam olayım, Allah beni mübarek kıldı. Yani, nerede olursam olayım, beni hem hissi hem de manevi olarak hayrı çok olan bir insan kıldı. Hadiste Peygamber aleyhisselam, Ağaçlardan öyle bir ağaç vardır ki, o yapraklarını dökmez. Onun bereketi Müslüman'ın bereketi gibidir. Buhari bu hadiste Peygamberimiz, Müslüman'ın bereketini hurma ağacının bereketine benzetiyor. Hurma ağacından yaz-kış fark etmez, hep faydalanırsın. Normalde Müslüman'ın da hurma ağacı gibi her daim bereketli olması gerekir. Yani nerede olursa olsun, itikadıyla, sözleriyle ve fiilleriyle faydalı biri olmalıdır o. Metin Allah'tan kendisine verildiğinde şükreden, imtihan esnasında sabreden, Günah işlediğinde istiğfar eden kimselerden olmanı istiyorum. Çünkü bu üçü saadetin ünvanıdır. Şerh. Kur'an ve sünnetin kullandığı kavramlardan bir tanesi de şaki ve sahid kavramıdır. Sait mutlu demektir. Şaki ise bedbaht, mutsuz demektir. Allah Subhanahu ve Teala ayet-i kerimede, onlardan kimisi sahid, kimisi ise şakidir, buyurmaktadır. Hud suresi 105. Ayet Peygamber aleyhisselam ise insanın yaratılış evrelerini anlatırken şöyle der. Sonra Allah ona bir melek gönderir ve ruh üfürülür. Sonra dört şeyin yazılması kendisine emredilir. Rızkı, eceli, ameli ve kıyamet günü şakimi Said mi olacağı? Buhari Müslim Şeyh, Allah'tan bizim için Said kullardan olmamızı istedi. Akabinde ise bize Said ehlinden olabilmek için üç tane özellik zikretti. Bir kişi de bu üç özellik bulunursa, Said kullardan olur. Bu özellikler şunlardır. 1- Nimet esnasında şükür. Şükür, lügatte kişinin kendisine yapılan iyiliği itiraf etmesidir. Allah'ın isimlerinden bir tanesi, Eşşekur'dur. Allah'ın şükretmesiyle kulun şükretmesi arasında fark vardır. Allah'ın şükretmesi, Allah'ın kulun amellerini kabul etmesi, tüm eksiklerine rağmen O'nun ecrini vermesi ve kulun noksanlıklarıyla yargılamamasıdır. Kulun şükretmesi ise, kulun kendisine verilen nimeti, nimeti verenin istediği yerde kullanması ve buna vesile olan kişilerin hakkını yerine getirmesidir. İnsanoğlu nankördür. İnsan, nankörlükten kurtulduğu anda şakirlerden olur. Nankörlükten kurtulabilmek için sürekli Allah'ın nimetlerini hatırlaması gerekir. İnsan kendisini olduğu hal üzere bırakırsa, şakirlerden olamaz. Çünkü insan unutkan ve gafildir. Bu iki vasıf, insanın nimetleri hatırlamasına engeldir. Nimetleri hatırlamayan, nimetlerin farkında olmayan, şükredenlerden olamaz. Bundan dolayıdır ki, Allah subhanehu ve Teala birçok ayette, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın, diyor. Fatır Suresi 35. Ayet Şakirlerden olmak zordur. Şeytan, insana sağdan, soldan, önden ve arkadan geleceğini söylediğinde, bunun sebebini şöyle açıklıyor. Ta ki sen onları şükredenlerden bulmayasın. Araf Suresi 17. Ayet Demek ki şeytan, insan şakirlerden olmasın diye mücadele edecektir. Şeytan insanlarla olan bu mücadelesinde başarıya ulaşmıştır. Çünkü Allah subhanehu ve Teala birçok ayette kullarımdan şükredenler pek azdır buyuruyor. Sebe suresi 13. ayet. Şükreden kulların az olması, şeytanın mücadelesinde başarılı olduğunu gösterir. Nimet esnasında şükretmeyi bilen, kendi nefsine ilah edinmemiş olur. Etrafındaki güzelliklerin kendinden değil, Allah'tan olduğunun farkında olduğunu gösterir. Nimetlere şükretmeyense, tüm güzelliklerin kendinden olduğunu zannedendir. Allah subhanehu ve Teala bu gibi insanları nimetlerin zıddıyla cezalandırır. 2- İmtihan esnasında sabır. Sabır, lügatte men etmek ve hapsetmek anlamında kullanılır. Istilahtaysa, kişinin Allah'ın razı olmadığı düşüncelerden, Sözlerden ve eylemlerden nefsini menetmesi ve hapsetmesidir. Sabrın önemi ve faziletiyle ilgili birçok şey söylenebilir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi sabrın önemini kısaca özetliyor. Demek ki Allah'ın insana verdiği en hayırlı nimet sabırdır. Alimler sabrı üç kısma ayırmışlar. A. Taatlerde sabır. Allah'ın emrettiklerini yerine getirebilmek için sabır gereklidir. B. Nehilerde sabır. Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durabilmek için sabır gereklidir. C. İmtihanlarda sabır. Allah Subhanehu ve Teala insana bela ve musibet verdiğinde Allah'ın kaderine razı olabilmek için sabır gereklidir. İmtihan esnasında sabreden kimse zamanın ve mekanın kulu olmadığını her yerde Allah'a kul olduğunu gösterir. 3- Günah işlediğinde istiğfar etmek İnsanoğlu fıtrat gereği bir de şeytanın sürekli vesvese vermesi nedeniyle günah işler. Problem, kişinin günah işlemesinde değildir. Problem, kişinin günah işledikten sonra Allah'a tevbe edememesindedir. Günah işledikten sonra, kişinin günahında ısrar etmeyip, Allah'a tevbe etmesi, Allah'ı hakkıyla tanıdığına gösterir. Kişi, Günah işledikten sonra hangi gerekçeyle olursa olsun Allah'a tevbe etmiyorsa bu onun hakkıyla Allah'ı tanımadığını ve şeytanın tuzağına düştüğünü gösterir. Şeytanın insana oynayacağı en büyük oyunlardan bir tanesi kulun Allah'ın rahmetinden ümit kesmesini sağlamaktır. Allah'ın rahmeti o kadar geniş olmasına rağmen kişi ümit kesiyorsa bu onun zerre miskal Allah'ı tanımadığını gösterir. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Ey nefisleri konusunda aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Zümer suresi 53. ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kulun tevbe etmesiyle Allah'ın hoşnutluğu, içinizden birinin ıssız bir çölde devesini kaybettikten sonra, onu bulduğunda duyduğu sevinçten daha fazladır. Buhari Allah gündüz günah işleyenlerin tevbe etmeleri için geceliğin elini açar. Gece günah işleyenlerin tevbe etmeleri için de gündüz elini açar. Bu durum güneşin battığı yerden doğmasına kadar devam eder. Müslim Allah kullarına çok merhametlidir. Yeter ki kul Allah'a tevbe etsin. Yeter ki kul Allah'a yönelsin. Allah subhanehu ve Teala rahmetiyle tevbe eden kullarının günahlarını bağışlar. Çünkü Allah'ın rahmeti çok geniştir. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyurur. Rahmetimse her şeyi kuşatmıştır. Araf suresi 156. ayet Hiç şüphesiz Allah'ın subhanehu ve Teala yüz rahmeti vardır. Bunlardan sadece bir rahmeti cinler, insanlar, hayvanlar, ve zehirli hayvanlar arasına yeryüzüne indirmiştir. İşte bütün mahlukat, bu bir rahmet vesilesiyle birbirlerine şefkat gösterirler. Bu rahmet vesilesiyle birbirlerine merhamet ederler. Bu rahmet vesilesiyle yabani hayvanlar, yavrularına şefkat gösterirler. Allah'ın 99 rahmeti ise, onunla mümin kullarına merhamet etmek için, kıyamet gününe saklamıştır. Müslim Allah Resulü'nün huzuruna bir takım esirler gelmişti. Bunların içinde bir kadın vardı ki çocuğunu aramaktaydı. Kadın esirler arasında çocuğunu bulunca, hemen onu aldı, bağrına bastı ve emzirmeye koyuldu. Allah Resulü bize, ''Şu kadının kendi çocuğunu ateşe atacağını sanır mısınız?'' dedi. Biz de, ''Hayır, vallahi elinden geldiği sürece atmaz.'' dedik. Bunun üzerine Allah Resulü, ''İşte muhakkak ki Yüce Allah, kullarına bu kadının çocuğuna merhametinden daha merhametlidir buyurdu Müslim. Şeytan günahları fazla olan kulları Allah'ın rahmetinden ümit kestirmek için uğraşır. Bu kadar günahın var. Allah seni nasıl affetsin diye sürekli vesvese verir. Allah'ın rahmetinin genişliğini bilenler bu tuzağa düşmezler. Bilmeyenlerse bu tuzaktan kurtulamazlar. Rabbim Tüm Müslümanları nimet esnasında şükreden, imtihan esnasında sabreden, günah işlediklerinde ise istiğfar edenlerden kılsın. Allahümme. Amin. Bu yazı Tevhid dergisinin 20. sayısında yayınlanmıştır.